Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkı kampanyası olarak 2 Aralık 2015 tarihinden itibaren Susarak Yaşanmaz Susuz Hiç Yaşanmaz adlı bir imza kampanyası başlattık. Ve bugünkü programımızı buna ayırıyoruz. Evet aynen. Ee, daha fazla bilgi almak isterseniz hemen programın başında da söyleyelim. SusuzYaşanmaz.suhakkı.org'dan da zaten e, ...bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet. Sitenin içerisine girdiklerinde... ...küçük bir animasyonumuz var. Özellikle... Evet. ...dinleyicilere. Onu izlemelerini... ...öneririz. Evet. Oldukça emek harcadık... ...hazırlanması yani aşamasında. Birlikte yaptık. Evet. Çok diyorum. kolektif bir çalışmaydı. Çok sayıda insanın emeği var. Hı -hı. Hepsine teşekkür ederiz. Evet. Şimdi bu imza... ...kampanyasında bizim talebimiz çok net. Çok anlaşılır bir talebimiz var. E, musluklarımızdan temiz... ...ve içilebilir lezzette su akmasını... ...istiyoruz. Ve bunun... Temel ihtiyaçlara yetecek kadar olanının o miktarın ücretsiz verilmesini istiyoruz. Hı hı. Yani herkese e, yetecek kadar su sağlanmasını ve bunun şebeke suyuyla yapılmasını, belediye tarafından yapılmasını istiyoruz. Finansmanının da... ...kamu evet. kaynaklarıyla karşılanmasını istiyoruz. Evet. Bunların altını çizmek gerekiyor. Çünkü bazen bu tür evet. talepler dönüp dolaşıp yine bizden hmm. e, çıkarılmaya çalışılıyor. Madem evet. siz bunu istiyorsunuz bunun maliyetine de katlanın deniliyor. Hmm. Ama e, biliyoruz ki bunlara ayrılabilecek nitelikte kaynaklar var. Ya da e, kaynak tercihleri yapılabilir. Hani silahlanmaya değil de çok basit hmm. bir biçimde. Bunu e, dile de getirmek gerekiyor. Hmm. E, bu tür insani haklara yatırım yapılabilir. Aynen. Evet, su bir insan hakkı diyoruz. Su hakkı kampanyası aktivistleri olarak ve pek çok insan da bunun böyle olduğunu biliyor. Ancak maalesef Türkiye'deki uygulamalar öyle demiyor. Türkiye'de su bir insan hakkı muamelesi görmüyor adeta. Ee, ne yasal olarak ne de uygulamada. Aynen. Ee, çünkü öyle olsaydı bir insan hakkı olarak kabul edilseydi... ...bu ülkede su faturasını ödemediği için suyu kesilen insanlar da olmaz. Örneğin. Evet. Biliyoruz varlar ee, bu e, radyo programları içerisinde de defalarca dile getirdik çok yaşlı e, insanların da suları kesildi ödemelerini evet. yapamadıkları için hasta, ee, insanları, hasta insanların hı. da suları kesildi ödemelerini yapamadıkları için. Evet yine su bir insan hakkı olsaydı Türkiye'de şehirlerde şebeke suyu sürekli pahalanmazdı dar gelirliğinin bütçesinden artan bu payda büyüyen bir payda suya gitmezdi. Evet rakamlar çok çarpıcı ee, şimdi belki e, fark etmiyoruz çünkü birim fiyatları e, makul seviyelerde olabilir öyle görünüyor olabilir ama Hı. artış oranları çok fazla onu dikkat etmek lazım İSKİ yani e, İstanbul'un suyunu temin eden e, birim kuruluş e, Suya son 7 yılda yüzde 137 buçuk oranında zam yaptı. Evet. Yani bu diğer ürünlerle karşılaştırılacak olursak eğer temel ürünlerle hı hı. E, çok daha fazla bir artış olduğunu görebiliriz. Enflasyondan üçte bir oranında fazla artış olmuş suda İstanbul'un suyunda. Evet ama sadece İstanbul'da da kalmıyor. Evet. İzmir, Ankara, Antalya gibi büyükşehir belediyeleri de rutin su zamları yapıyorlar. Adeta aydan aya. E, ...suya zam geliyor. Kanalizasyon sularının içme suyu havzasına karışması skandalıyla gündeme gelmişti buski hatırlarsanız. Mesela Bursa'da her ay e, zamlı su faturası alıyor insanlar. Yine harcamalara katılım payı adı altında vatandaşlardan yüksek ücretler de talep ediliyor. 2015'in başında mevzuata giren... Belediye gelirleri kanunu harcama işrak payının da e, onda yapılan değişiklikten de faydalanarak bu ki bölgede içme suyu, altyapı, kanalizasyon ve benzeri çalışmaların bedelini vatandaşa fatura etme hakkına sahip oldu maalesef. Ve İlk kimi vatan, evet ilkini yapmış ve e, 547.40 liraya kadar ücret talep etmiş. Evet vatandaşa. çünkü Türkiye'de su hizmetleri tam da işte neoliberal politikaların e, uyum hmm. sağlayan bir biçimde gelişiyor ve bu politikalarda şunu da yatıyor. Tam maliyet prensibini hayata evet. geçirin diyorlar bu alan içerisinde. Tam maliyet prensibi de ne? Bütün hizmet hmm. maliyet kalemlerini ve hatta olmayanlarını da dahil edip kullanıcıdan tahsil etmek evet. üzere üzerine bir de kar koymak. Tabii. Evet, bir de kar koyuyorlar. Evet, yine su bir insan hakkı olsaydı Türkiye'de tepeden inme bir kararla ön ödemeli su sayacı uygulaması yapılmazdı. Aski mesela bunu yapmıştı hatırlarsanız. Sayaç parasını ödemediği için İnsanların suyunu kesmişti. Evet. Eğer su hakkı olsaydı bu ülkede bunlar yapılamazdı. Yapılmasının önünde engel olurdu diye. Bazen yasaları evet. da çiğnenebiliyor tabii. tabii ki ya tabii. da kılıfını evet. uydurulabiliyor. Ama bu ön ödemeli su sayacının mantığı çok basit. Paranız varsa suyunuz var. Paranız yoksa su dolumu evet. yapamazsınız. Aynen. Ön ödemeli su sayıcının mantığı bu. Şimdi bunun ismini ne kadar e, değiştirirsek değiştirelim, güzelleştirirsek güzelleştirelim. Yani bazen muci mucize çözüm diyorlar evet. su meselesinde. E, bu karakterini değiştirmiyor. Genel bir laf vardır. Hani salatalıktı e, şey salatalık de, <gülüyor> dediğinizde <gülüyor> hıyar olmaktan vazgeçmiyor yani evet. sonuçta. Bu aynen ön ödemeli su ...sayaçlarında da bu geçerli. Evet. Ee, şimdi son dönemde yine... E, ...ön ödemeli su sayaçlarına ilişkin... ...güzellemeler çok daha... E, ...sık dile getirilmeye başlandı... ...uygulamalarla birlikte. Evet, Manisa'da bu. oldu, İzmir'de. Hı -hı. Değil mi? Evet, Yakına... bunlar son haftalarda... Hani ...bizim kulağımıza gelenler... ...medya Hı -hı. kanalı ile akıllı sayaçlayıp duruyorlar. İşte evet. senin dediğin gibi. Akıllı falan değil ya da aklı nereye çalışıyor... ...ona bakmak lazım... Şimdi e, bu haberlere geçmeden önce ne kadar tehlikeli bir şey olabileceğini bu uygulamanın bir örnekle ben şey yapmak istiyorum hani netleştirmek istiyorum. 2005'te e, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde Piri semtinde bir binada yangın çıkmıştı. E, i̇tfaiye erleri ve halk bulabildiği kadar suyu kovalarla yangını söndürmek için yangının üzerine atıyorlar, binaya döküyorlar ama yangın bir türlü sönmüyor. Çünkü itfaiye arabasının alabileceği su yetersiz ve istenilen basınçta değil. Neden? Çünkü şehirde su yok değil yani. Sadece belediye de bu ön ödemeli su sayacı uygulamasına geçtiği için... ...yeterince su olmadığından basınç olmuyor ve yangın söndürülemiyor. Ve sabaha kadar bina çatır çatır yanıyor. Ve maalesef içinde iki tane kız çocuğu yanarak ölüyor. Yani evet. böyle şeyler olabiliyor. Yani, bu, uygula... yani hmm. böyle bu tip uygulamalarda. Böyle bir yaşanmışlık var. Şimdi evet. e, ön ödemeli su sayacından devam edelim. Şimdi bu... E, Teknolojinin kullanımına ilişkin olarak e, kimi iddialar var, olumlu e, olduğunu Hı. anlatan iddialar var. İşte evet. e, şirketler tarafından ya da işte belediyeler tarafından dile getirilen. Şöyle kısaca onlara bir bakalım. Saymışlar, gruplandırmışlar Hı. bireylerin e, faydasına olan kısmı ve belediyelerin faydasına olan kısmı diye. Bireylerin al, nasıl bir faydası var? Diyorlar ki su faturası ve aylık bakım bedeli ortadan kalkacak. Evet. Ee, ev sahibi kiracı devre mülk idare anlaşması olmayacak. Aboneler istediklere kadar kredi sabit fiyat garantisiyle alabilecekler için sık sık yapılan tarife değişikliklerinden faydalanmayacaklar. Hı hı. E, açık unutulan musluklar ve kaçaklardan dolayı su basmaları ve su israfı önlenmiş olacak. Nasıl olacaksa akıllı <gülüyor> evet. musluklar da geliyor herhalde beraberinde e, akıllı sayası. Aboneler ne kadar <gülüyor> su harcaması yaptığını ve yapabileceğini her an görebilecek. Şimdi bu bireylere yönelik e, avantajların sıralaması. Ama bunların her biri e, diğer sayaçlar için de geçerli olabilir, yapılabilir. Evet. E, ama yapılamayacak olan şey şu, e, bu... Parası olma meselesini çok daha e, net bir biçimde yerleştiren bir e, Daha uygulama. da büyük bir adaletsizlik ortaya evet. çıkartıyor. Yani evet. e, biz e, programdan önce konuşuyoruz. İşte aylık bakım bedeli ortadan kalkacak. Hı. Nasıl yani ön ödemeli su sayıcı altyapı hizmetlerine yönelik bakımları ortadan mı kaldıracak? Nasıl olacak? Bu iş mucizevi Hı. akıllı Öyle sayıcı. Şey olamaz. <gülüyor> evet. e, ya da işte e, önceden doldurun diyorlar. Ucuzken alın suyu. Hı -hı. ...fiyat garantisi elde etmiş olun. Zaten evet. parası olan açısından... ...hani bu fiyat artışı... ...bir nebze Hı -hı. önemsenmeyebiliyor. Ee, ama Tabii. aynı zamanda... E, ...şey de sorunu var. Ee, paranız yoksa zaten... Hı -hı. ...çok dolum yapamıyorsunuz. Evet. Ve su fiyatlarının hızla artacağını da... ...işaretini veren bir... Kesinlikle. Şey. Aynen. Yani doğalgaz gibi su alacağız artık. Aynen. Bu uygulama yaygınlaştıkça. Ee, hele o... Açık unutulan musluk ve kaçaklardan dolayı zaten... su israfı olmayacak. Bu hiç anlaşılır bir şey Hı. değil. Tebirli. Başka bir ev, evrende belki anlaşılabilir bilemiyoruz. Bir de şey demişler akıllı sayacın belediyelere faydaları da şöyle diye. E, yaşamsal değeri olan suyun tasarrufu ve kontrollü kullanması. E, parası olana veriyorlar. Kontrol falan yok yani. Şimdi kim parasını öderse isterse altmış ton alabiliyor. Böyle bir şeyin ne kontrolünden bahsediliyor? ...su tüketen herkesten su alınacak. Kaçağı engelleyecek alınacak. demek diyor. Evet, kaçak engellenecek diyor yani. Hı hı. Halbuki e, kaçağı zaten hani insanlar durup dururken e, suya para vermemezlik etmiyor. Gerçekten paraları yok. O yüzden bu insanlar o zaman ne olacak? Susuzluktan ölecekler diyor yani. Kaçak da engellenecek. Evet. İnanılmaz bir şey bu. Yani Anladın. burada e, bu uygulama ön ödemeli su sayıcı uygulaması suyun bir insan hakkı olduğunu... Asla ve asla kabul etmemek üzerine kurulu bir Aynen. anlayış. Evet. Bunu kabul ettikten sonra yani şey yapabilirsiniz. Tamamen tahsilatı garantiye almış olursunuz. Ama ha. bir insan hakkı olarak da suyu tanımamış evet. olursunuz. Ha. Zaten belediyelere yönelik avantajların... Ee, ...içerisinde altı tane madde sayılmış... ...bunun dördü tahsilata Hı -hı. yönelik. Evet, aynen öyle. Diğer ikisi ise suyu varlıklarını korumayla alakalı... ...hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ee, bir de böyle bir değişik bir tarafı da var. Şimdi önceden alıyorlar ya suyun parasını... ...bu parayı bazı belediyeler... E, ...bankaya yatırıp faizinden de faydalanıyor. Yani tamamen ticari bir metaya dönüştürülüyor su... ...ve büyük bir adaletsizliğinde... ...nesnesi haline getiriliyor. Hı -hı. Daha bu konu üzerine çok konuşulur ama... Ee, bir ara verelim biz Teoman'dan dinleyeceğiz şimdi. Yağmur Sakin. Uh. Evet su hakkı kampanyasının 2 Aralık 2015 tarihinden itibaren başlamış olan susarak yaşanmaz susuz hiç yaşanmaz adlı imza kampanyasını yani kendi kampanyamızı anlatarak devam ediyoruz. Şimdi şey dedik su hakkından bahsediyoruz ama Türkiye'de adı bile yok. Hı -hı. Kendisi hiç yok birkaç başlıktan bahsettik ve yine devam edelim. Su bir hak olsaydı Türkiye'de su kullanım önceliği şirketlere ve onların sözcülüğünü yapan devletlere verilmezdi evet. diyelim. Evet, e, biliyoruz ülkede e, enerji politikaları almış başına gidiyor ve bu enerji politikalarının içerisinde önemli bir kullanım alanında su. Evet. E, sular 49 artı 49 yıllığına e, enerji şirketlerine devredilir durumda. Bunun yasal Hı. düzenlemesi yapılmış durumda. Oysa biliyoruz ki yani deseler de e, kamu e, mülkiyetini e, vermiyoruz deseler bile e, söylediğimiz... Hı. Süreler 49 artı 49 bir aslında asır. evet bir çok asırdır. uzun bir dönem ve bunun içerisindeki bütün tasarruf yetkisini siz şirkete e, devre diyorsunuz bu aslında e, ismi konmamış bir mülkiyet e, devri. ...anlamına geliyor. Ee, ve bundan dolayı bu e, HES'ler meselesinden dolayı bu devredilen sular nedeniyle e, çok sayıda insan büyük mağduriyetler yaşıyor. Bunların direnişlerini hmm. e, sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Evet. Yine su bir insan hakkı olsaydı şebeke suyu olmayan sokaklarda olmazdı, mahallelerde, köylerde olmazdı. Bir iki hafta önce haberlere düştü zaten. Urfa'nın Siverek ilçesinde kadınlar kendi semtlerinde su bulunmadığı için her gün bir kilometre uzaklıktaki çeşmeye giderek e, kuyulardan su çekerek eşekler sırtında su taşıyorlar. Yani bu sadece bir örnek değil Sa çok sayıda çok var. E, örnek var e, Hı -hı. ve özellikle barajların yakınındaki yerleşim birimlerinin susuz olması daha bir ironik. Bunu evet. ifade edelim. Evet, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri. Ömerli Barajı hepimizin bildiği. Yanı başındaki Sancaktepe, Paşaköy mahallesi'nde insanların şebeke suyu bile yok. Hı hı. Evet. Ee, ya da şebeke suyu olsa da e, bu su içilebilir hmm. nitelikte değil, evet. içilebilir kalitede değil, temizlik temiz değil. Ee, geçtiğimiz ay Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bunu açıkça ifade etmişti Hatay ili içerisinde. Hmm. 1606 numuneden 379'u içilemez nitelikte olduğunu e, söylemişti. Ee, yine asbestli borular meselesi var Türkiye'nin genelinde yaşanan sadece Hatay'da değil Evet. Ee, Sağlık Bakanlığı bu sene içerisinde 58 ilde içme suyu şebekesinin sorunlu olduğu yönünde bir açıklama e, yapmıştı. Bu illerin sayısı, ilçelerin sayısı ise tam olarak zaten bilinemiyor. Evet. 900'ün üzerinde, evet, 900 hmm. üzerinde olduğu söyleniyor. Aslında altyapı hizmetlerine yeterli yatırımın yapılmaması ki 1990'lardan itibaren hmm. e, aslında devletin e, su hizmetlerinden elini... Çekmesinin evet. sonuçları bunlar. Aynen. Şu anda meyvelerini topluyoruz maalesef. Evet. Daha çok örnek var ama süremiz kısaldığı için hızlı gideceğiz. Ve yine Türkiye'de su bir hak olsaydı onca para ödediğimiz ama yine de içemediğimiz şebeke suyunu iyileştirmek için gerekli altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek yerine bunu yani içme suyunu karşılama görevini tamamıyla ambalajlı su şirketlerine devlet devletmezdi. Evet. Uzun bir cümle oldu ama. <gülüyor> evet ama şunu söylüyoruz aslında ambalajlı su e, sektörü Türkiye'de içme suyunun sanki temininde birincil evet. e, yer olarak Aynen. belirlenmiş durumda. E, bunu rakamlar da söylüyor. E, bu işi yapanlar da söylüyor. Ambalajlı su sektörü son 8 senede bütün alanları damacana pet hı hı. E, %37 oranında büyümüş. Evet. Çok büyük bir büyüme evet, var gerçekten. Evet, sektörün kendi açıklaması var. Şöyle diyor, bütün büyük şehirlerde içme suyunu, evlerde kullandığımız içme suyunun pazarını ele geçirdik. Şimdi daha küçük ölçekli şehirlere, şehirler hedefimiz diyor. Evet, aynen öyle. Ve hedeflerine de ulaşacaklar gibi görünüyor maalesef. Evet e, şimdi bir de şöyle bir durum var sanki ambalajlı su hani şebeke suyunun yerine geçiyor ya içme suyu olarak sanki daha temizmiş gibi ama öyle de değil. Bu sularla ilgili çok ciddi skandallar ortaya çıktı ambalajlı sularda damacana sularında e, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün, Çevre Koruma Ajansından Türk Standartları Enstitüsü'nün belirlediği üst değerlerin yüz katı kanserojen madde bulunduğu işte... 30 civarında farklı kimyasal kirletici bulundu falan filan. Evet. Çok sorunlu yani temiz değil. Ve e, şebeke suyuna göre ambalajlı suyu her zaman 300 ya da 500 kat daha pahalı. Evet. Yani ekolojik ayak izi e, ve ekonomik e, maliyeti daha fazla olan e, ambalajlı suyu bugün tek alternatif gibi ee, önümüze konulmuş durumda Oysa şebeke suyu hı hı. Hem su varlıklarını koruma açısından Hem de maliyet açısından çok daha avantajlı Evet. Bu şimdi. su hakkı olmadığını gösteriyor Biz evet. kısaca yine Kampanyamıza imza kampanyamıza Dönelim ee, Onun taleplerini talep evet. Bir kez daha dile getirelim Evet talebimiz yine Dediğimiz gibi basit bir talebimiz var Şebeke suyu içilebilir kalitede ve lezzette Olmalıdır diyoruz Bundan kastımız da ee, şu aslında hani şebeke suyu içilmez kalitede ve lezzetli olduğu sürece ambalajlı su gibi doğaya ve topluma zararlı hmm. olan bir sektör var olmaya ve hatta büyümeye devam edecek. Bunun sonucunu Sapanca Gölü örneğinde yakınlarda gördük. Ee, biliyorsunuz pek çok şirket tarafından Sapanca suyunu besleyen o nehirler üzerinde, akarsular üzerinde pek çok e, ambalajlı su şirketi. ...dolum işte tesisi İzinli, falan var. Izinsiz. İzinli, izinsiz. Aynen. Bazen bir heyelan oluyor... ...bütün o borular ortaya çıkıyor... ...gizli borular. Ve maalesef... E, ...bu nedenle... ...bu göller, e, su varlıklarımız... ...tatlı su varlıklarımız hızla kirleniyor... ...ve yok oluyor. Evet. Sadece bu lazım. mesele Türkiye ile ilgili bir mesele değil... onu da altını çizelim. Tüm dünyada evet. bu... ...ambalajlı su şirketlerinin... E, ...çok korkunç faaliyetleri var. Örneğin e, yakında... ...bunlardan bir tanesi Çin'de... Evet. Ee, Hı -hı. ortaya çıktı. Daha doğrusu Çin'deki yaptığı faaliyet çok e, çarpıcı, çarpıcı nitelikteydi. En fazla e, ne derler e, su stresi krizi içerisinde olan bölgelerde Tibet'in suyun bu. Tishbet'in evet. buzullarından şey, gelen suyu, gelen suyu Hı -hı. pazarlamak oraya üzere, kadar gitti evet, yani. bir e, faaliyeti vardı. Evet, şebeke suyu içilebilir kalitede ve lezzetli olmalıdır derken aslında şunu da söylüyoruz biz bizim e, musluktan akan sularımızın çoğu temiz ama çok fazla klorlandığı için hem lezzet hem de kokusu farklı dolayısıyla içilemez hale geliyor. Bunların hepsi kamu e, bütçesinden ayrılan paralarla düzeltilebilir. Bizim söylediğimiz şey bu aşırı klorlama yerine mesela ultraviyole radyasyonu yöntemi kullanılabilir. O zaman bu sular da içilebilir hale gelir. Zaten temiz çoğu. Hı. Ayrıca bu altyapıların da yenilenmesi yine kamu kaynakları kullanılarak yapılabilir. ...böyle olduğu zaman sudan e, faydalanabiliriz... ...yani şebeke suyunu da içebiliriz. Evet, yani bu maliyetleri bir kere yaparsınız... Evet. ...ve e, çok daha e, ekonomik sonuçlar elde edersiniz... ...oysa ambalajlı suların taşınmasından saklanmasına kadar... Evet. E, ...harcadığım para, enerji, iklim değişikliğine katkısı... ...gibi bir sürü şeyleri, kalemleri alt alta koyduğumuzda... Hmm. ...neden bu tercih yapılıyor? Kolektif ihtiyaçlarımızı... Hmm. E, Hakkaniyetli bir çözüm değil. Doğru bir çözüm değil. Ee, neden bu çözüm dayatılıyor? Bunu da tamamen aslında şeyi görüyoruz. Evet. Ee, belirlenen politikaların şirketlerin çıkarları üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Evet yine bu şebeke suyun herkesin kullanıma açık olması sadece fiziksel bir mesele değil. Ekonomikti. Bu suyun e, insani ihtiyaçları e, karşılayacak olan miktarının bedava olması gerekiyor. Onun üzerindeki kullanımda... Sadece fiyatlandırılma olması gerekiyor. Hı hı. Bu şekilde bu rahatlıkla hesaplanabilir. Hane başındaki yani hane başına verilecek su miktarı içerisindeki kişi sayısına göre işte günde 50 litrelik kişi başına kullanımdan rahatlıkla hesaplanabilir. Ee, bu da sağlanırsa ekonomik olarak da önündeki engeller kalkmış evet. olur su hakkının. Çünkü su bir insan hakkı. E, susmuyoruz su hakkımızı savunuyoruz evet. bir kere daha imza sitemizin e, adresine hatırlatalım evet. susuz yaşanmaz nokta Evet bu haftalık bu kadar gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın su Hakkı Kar için değil. Yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.